Merhaba Çık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Destekçimiz Mehlika Mete'ye de teşekkür ediyoruz. Konuğum Haluk Seki, Sineklioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Ankara'dan bağlanıyoruz size. Ee, teşekkürler katıldığınız için. Estağfurullah efendim. Ee, sizi e, Topatçı Amca olarak biliyorum ama dinleyicilerimize şöyle bir küçük tanıtalım sizi. Siz tanıtmak ister misiniz? Nasıl tanıdığımı bilemiyorum ama ben ahşap oyuncaklar yapmaya çalışıyorum. Ahşap oyuncakların içerisinde de en çok ünleneni ve en çok da ilgi göreni topaç olduğu için ve topacın da bir öyküsü olduğu için topaç amca olarak tanıyorlar. Bu topaçlar büyülü topaçlar diye geçiyor ama ben tabii e, öyküye bayıldım, e, öyküye evet. büyülerdim, çok güzel. Ankara'da Beştepe'de bir atölyeniz var diye okudum. Bir de cumartesi, pazar sanırım e, gitmek isteyen dinleyicilerimiz olursa Saman Pazar'ındasınız Pirinç Sokak'ta, Ankara Kalesi'nin eteklerinde e, evet. ve e, masal anlatıyorsunuz. Bu masalları da öyle e, kayıttan e, veya başka bir kulaktan dinleme olanakları yok olmaktan. E, Ondan sonra da o büyülü Topaşları görebilir diye düşünüyorum Dinleyicilerimiz Evet Beştepe'de Bir atölyem vardı küçük bir atölyeydi Fakat çok küçük geldiği için Şu anda onu yeni henüz Taşıdık Çankaya'da daha büyük bir atölyeye taşıdık Daha büyük mekana taşıdık Hafta sonlarında da Cumartesi pazar günleri Ankara Kalesi Eteklerinde Birinci sokakta ahiler El Sanatları ve Antikacılar Çarşısı vardır. Ee, orada e, büyülü topaşlarımızı e, satıyoruz mu diyeyim, anlatıyoruz mu diyeyim bilmiyorum onu ama e, daha ziyade e, anlatıyoruz herhalde. Topacımız Zaten anla, anlatmadığınıza vermiyorsunuz herhalde bu topaçları. Hayır, anlatmadan e, yani eğer büyülü topacı alacaksa, hani başka topaşlarımız da var ama büyülü topacı alacaksa onun öyküsünü dinlemeden büyülü topacı satmayız. Ne güzelmiş. <gülüyor> Çünkü topaç hakikaten büyülüdür. ve büyüsü dinledikçe ve başkalarına anlattıkça çoğalır. Peki bu yüzden e, de topaç e, bu bu topaçları siz mi yapıyorsunuz Haluk Bey? Şimdi topacın e, yani diğer oyuncakları kendim yapıyorum. Topacı kendim bir kısmını yapıyorum. Sebebini de söyleyeyim. Yapabiliriz aslında. Fakat bu işten ekmek yiyen küçük zanaatkarlarımız var. Yani yapacak başka iş yok. Piyasaların durumu da belli. Bu insanları zanaatkarlarla bir zanaatkar olarak rekabet etmek istemiyorum. Dolayısıyla e, torna işi olduğu için onları küçük zanaatkarlara veriyorum. Öyle büyük siyasi atölyelerini falan da vermem. Daha ucuz olmasına rağmen. Onu Zanaatler yapacaktır. İşimiz zanaat çünkü. Elemeyi, göz nuru. Evet, Vallahi çok güzel olursa. bir şey yapıyorsunuz. Çünkü zanaat son zamanlarda böyle değeri kaybetmiş, değerini Maalesef. kaybetmiş gibi gözüküyor. Ama çok kıymetli bir şey. O yüzden de çok takdire şayan bir şey yapıyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Hakikaten büyülü topaçlar o zaman. Yani bir kez daha büyülendim diyebilirim. <gülüyor> evet. Yani topacın her evresi neredeyse bir felsefeye, bir düşünceye, bir empatiye dayanarak yapılıyor. Her aşaması. Hı hı. Yani zanaatkar yapmalı bunu. İşte ne bileyim Hasan Usta yapmalı bunu. Hasan Usta elle yapmalı. Modern CNC makineler var onlarla değil. Hayır asla istemiyorum. Her birinin ebadı farklı olmalı. Her birinin üzerindeki biçimi farklı olmalı. Yani eline ne geldiyse olur. Bu bir benim iş felsefemin yansımasıdır. Daha sonra da hayat felsefemi de topacının üzerinde üzerindeki desenle gelen müşterilerimize ya da dinleyicilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu desenler neyi ifade ediyor peki? Şimdi tabii bu görsellik olmadan anlatmak çok zor. Şöyle söyleyeyim. Topacın üzerinde 14 değişik renk vardır. Bu 14, değişik, 14 renk topaç döndüğü zaman eh, ahşabın kendi rengini verir. Bu kendi rengini vermesi bizim öykümüzün başlangıcıdır. Ya da üzerindeki 14 renk öykünün başlangıcıdır. Her renk bir insandır orada. Ee, ve topaç Benim topacım e, Dönmez Sema eder hmm. Dolayısıyla e, Adı da hoşgörü topacıdır Hoşgörü etrafında sema ettiğinde Topaç Bütün farklılıklar kaybolur Ve Bir e, insan olduğumuzun Bütünlüğü ortaya çıkar Öykü buradan başlar e, Ve bir de özürlü topacımız vardır. O özürlü topaçta da insanın kendi özürlüğünün aslında belki de gücü olduğunu anlatan bir e, öyküsü var yani. O nereden aklınıza geldi böyle bir topaç yapmak? Özürlü topaç. Şimdi bunu bana çok sık soruyorlar. E, diyorlar ki önce öyküyü yazdınız sonra mı topacı yaptınız? Yoksa topacı yaptınız öyküyü mü yazdınız diye. İnanın hatırlamıyorum. Yani topacı yaptığımda ve boyadığımda e, sanki öykü e, hazırdı. Yani ilk anlatımı ben kendim de şaştım ilk anlatımımda. Evet. Fakat e, ilk önce özüllü topacımız yoktu e, ilk yaptığımda. Yani nereden aklıma geldiğini hiç bilmiyorum İnanın e, mübalağa yok bunda. Özürlü topacı ise bana 10 yaşında bir kız çocuğu ilham ettirdi diyeyim. Bir özürlü, bedensel engeli olan bir kız çocuğu ile olan bir diyalogumun sonucunda o topacı yaptım. Çünkü özürlü topacımız döndüğünde kusursuz görünür. Yani hoşgörü etrafında döndüğünde kusursuz görünür. Bunu o çocuğum için yapmıştım. Onun buruk bir hikayesi vardır. Burada zamanımız yok. Çok fazla anlatamayız. Ee, i̇nşallah başka bir zaman e, anlatırız. Ama o çocuğun e, bende yaratmış olduğu e, güzellikle özürlü topacımız ortaya çıktı. Ve ben o topaçtan bir tane yaptım. Başka hiç yapmadım önce. Bir tane yapmıştım ve o çocuğu bekliyordu o topaç. Bir gün geri gelecek ve o topacı ben ona vereceğim diye. Fakat e, evvelki sene bir etkinlik sırasında beni eleştirdiler dinleyenler. Dediler ki hayır bu topacı herkes sahip olmalı. Herkes sahip olmalı ki e, bunun anlamı çoğalsın. Herkes bunu bilmeli diye haklı eleştiriydi. Ve ben de ondan sonra e, normal olarak yapmaya başladım. Ama e, o en, özürlü topacın bana ilham ettiren işte o çocuktu Tek Nereden başladınız sorusunun cevabı Budur sadece özürlü topacı Nasıl başladığını biliyorum Yaratıcılık da öyle bir şey herhalde insanın böyle eli gidi veriyor, kalbi bir şey söylüyor, beyni bir şey söylüyor. A, onu mi? anlatmak aynen. çok kolay bir şey değil onu tahmin edebiliyorum. Ama anladığım kadarıyla bu topaçlar böyle döndükçe iyilik ve güzellik e, saçıyorlar. O yüzden de hoşgörü evet. topacılar. E, renk e, renkler e, insanları sembolize ediyor e, farklı evet. farklı. E, her biri Ömer, Buket, Barış e, olabilir evet. ama dönmeye başlayınca renkler kayboluyor. Farklılıklar gidiyor. Evet, özür de onlardan bir tanesi. Özür de renklerden bir tanesi. Evet. Döndükçe bütünleşiyor. Tek oluyorlar sanırım. Evet. Çok hoş bir hikaye ve çok hoş bir oyuncak diyemeyeceğim bir sembol. Çok güçlü bir sembol. Ben de çok yakın bir zamanda çalışıyordum. Yunanistan'a gitmiştim adalara. Orada bir oyuncak dükkanına girdim. Tek e, gözüme çarpan şey, yani bir, her şey çok güzeldi ama çok etkileyici olan topaçtı. O topacın da bir hikayesi vardı ve bir, e, e, özel bir teknikle yapmışlardı. Onu size getirmek, göstermek isterim. E, ve e, o dükkandan... Ee, zanaati desteklemek adına da e, hem de hatırlamak adına boş çıkmak istemedim ve tek aldığım şey topaçtı. Aa, ne, kadar güzel, evet. ne kadar güzel. Evet ve yiyenlerim eve geldiğinde de o topaçtan e, gözlerini alamıyorlar. Hakikaten e, çocukla topaç arasında da çok özel bir ilişki var. Ben de onu evet, kaybetmemişim evet. zaman içinde. Evet. E, hakikaten çok güzel ben internetten baktım o topaçlara inanılmaz güzeller e, inşallah çok yakın bir zamanda da gelir Ankara'da e, canlı canlı da görürüm hem ya sohbet iyi. etme olanağımız şey olur veya siz İstanbul'a gelirsiniz Hani İstanbul'a bir... gidersem topacımla geleceğim e, çok evet. harika bir şey olur peki biz bir e, müzik arası verelim isterseniz ondan sonra sohbetimize e, devam edelim e delta will'den dinleyeceğiz. Terese Future parçalarının ismi. İndilere ve indi sevenlere gelsin diyorum. Tekrar açık radyo dinleyicileri konum Haluk Seki sinekli oğluyla birlikteyiz. Kendisi Topaçca amca diye geçiyor. Büyülü Topaçlardan bahsettik ilk bölümde. Soyadınız da ilgi çekici Haluk Bey. Sinekli ne demek? Güzel bir soru. Sinekli bunu anlatma fırsatımız da çok fazla olmuyor. Sinekli şu demek. Sinek bizim bildiğimiz kara sinek değil. Sinek eski e, ifadede G, G ile biter sonu sinek olarak e, sinilen yer anlamındadır. Eskiden hayır sahipleri, hani çeşmeler yapılırdı köy çeşmeleri e, bir dağı aşarak e, insanlar yolculuk ettiği bir bölgede e, hayır sahipleri sinek yapıyordu. Benim dedem de bir sinek yapıyor. Sineğin amacı şu. Yolcu dağ e, yaklaşık 1600 metrede Dağda bir anda Siste kalabilir karda, Kar fırtınasında kalabilir Yağmurda kalabilir ee, Ve sığınacak bir yer arar Yolcu e, Sineğe gider Sinekte konaklar Ve bir haftalık yiyecek vardır orada Barınma malzemesi vardır Odun vardır kuru odun Hatta kuru şek vardır ee, Avcılar için Orada e, istediği kadar konaklar Ücretsiz Evet. Yer içer fakat dönüşünde aynı yediklerini içtiklerinde oraya bırakır. Yani bu çok eski bir gelenek ve çok güzel bir gelenek aslında. Ve çok yerde var bu sinekli oğlu e, yaylaları vardır. Benim de sinekli yaylamız vardır. İşte dedemin sinekli yaylasına ormana dağa bir sinek yapmasının sonucunda soyadı kanunu çıktığında sinekli oğlu olmuşuz. Allah ne güzel, hem hayırlı işler yapmışsınız, hala da devam ediyorsunuz topaçlarla. Topaçların, ilk topaç hikayenize dönelim isterseniz. Daha önce biz sizinle konuşmuştuk, böyle bir 9 yaşında yapmışsınız ilk evet. topacınızı. Onun evet. da hikayesi çok güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim, ilkokula başladığımızda Okulumuza bir öğretmen geldi. El işi öğretmeni. Tabi bunun öyküsü birazcık daha uzundur ama ben de kısa anlatacağım. Remzi öğretmen. Soyadını hatırlayamadığım için çok üzgünüm. Ama Remzi öğretmen, köy enstitülü, Remzi öğretmen olduğunu yıllar sonra öğrendim. Yani köy enstitülü bir eğitmen. Köy enstitüleri kapanınca onları okullara dağıtıyorlar. Remzi öğretmen de bize geliyor ve bize el iş öğretmeye başladı. Ahşap elişleri öğretmeye başladı. Ahşap oyuncaklar yaptırdı bize. Ve çok ilginç. Yani şu anda büyüklerin bile zor yapacağı ilginç şeyleri yaptık. Peki okulda o zaman bir atölye var diye hayal ediyor. Evet, ediyorum. okulun alt kısmı atölyeydi. Büyük bir atölyeydi. Bir ahşap atölyesiydi. Hangi okuldu bu? Merak ettim. Ankara Ankara'da Gazi Mahallesi'nde Gazi İlkokulu. Güzel. Atatürk Orman Çiftliği yakınlarındadır. Benim doğduğum, büyüdüğüm mahalledir. İşte e, Remzi öğretmen bize sanatı öğrettiğinde ben artık her şeyi kendimin yapabileceğini de anlamış oldum. Ve mahallede benden büyük çocuklar topaçlarla oynuyor. Benim de topacım yoktu. Topacım yoktu alamıyordum da. Oturdum kendim yaptım keserle. Keserle bir topaç yaptım ve o zaman topacı o zamanın ifadesiyle söyleyeyim. Ütmecesine oynardık yani... E, topaçlar bir daire içine atılırdı Dairenin içinde kalan ebe olurdu Ve kim daireden çıkartırsa O topaç onun olurdu Ve benim topacım çok başarılı çalıştı Çünkü dairenin içerisinde atıyordum Vuruyordu ve kaçıyordu Çünkü yüz yuvarlak değildi Darbeli çalışıyordu yani e, Ve ben onunla e, birkaç topaç daha kazanmış oldum İlk topacımı 9 yaşında elimle yaptım Sonra, sonra devam daha, etti e, mi? Alo? Sonra devam etti mi e, topaç yapımı? E, tabii e, topaç yapımına devam etmedim. Çünkü artık çok topacım olmuştu. O topaç sayesinde bir hayli topacım olmuştu. Başka oyuncaklar yapıyordum. E, başka icatlar yapıyordum. Birazcık yaramaz bir çocuk gibi görünüyorduk ama e, sonuçta e, bazı oyuncakları, icatları kendimiz yapıyorduk. Mesela çay kaşığından yüzük yapıyordum. Tren raylarında ezerek. E, fakat 15'li yaşlarıma geldiğimde bu işi ciddi olarak düşünmeye başladım. Kendimi çok büyük hissettiğim için. Ciddi olarak düşünmeye başladım. Hatta şirketimi kurmuşum, adını bile koymuşum. Logosunu bile hazırlamışım. Yıllar sonra buldum ben onu kendi sandığımdan. Ve e, prototip oyuncaklar yapmıştım. Yani bu oyuncaklara ilk yapımlarını yaptım. Onları daha sonra seri olarak yapacağım. Fakat tabii ondan sonra okuldu, hayat gayresiydi derken... Neredeyse 40, yaşın, 40 yıldan sonra tekrar yaptım. Ve oyuncaklarımı nasıl yaptığımı bulamadım biliyor musunuz? Geçme oyuncaklardı. Onları birbirine nasıl geçirdiğimi <gülüyor> hala bulamadım. Aa, çocuk aklı başka bir... Gerçi çocuk diyorsunuz ama o zamanın çocukları herhalde e, daha farklıydı. Şimdiki çocuklarla o zaman çocukları farklı diye düşünüyorum. Peki, Peki o... Farklıydı efendim. Eğitimlerimiz çok farklıydı. Biz eğitimin büyük bir kısmını da sokakta alıyorduk. Bahçelerde alıyorduk. Şimdi sokağa, bahçeye çocuklar bırakılmayınca evdeki plastik oyuncaklarla idare ediyorlar. Biz oyuncaklarımızı kendimiz yap yapmak zorundaydık. Kendimiz yapıyorduk ve öğretmenlerimiz idealist öğretmenlerdi, becerikli öğretmenlerdi. Özellikle köy enstitüsünden gelen öğretmenlerdi. Dolayısıyla da bizim çocukluğumuz tabii ki biraz farklı oldu ama bu arada gençlerime de hiç laf söyletmiyorum. Bazen büyükler, veliler konuşurken işte gençleri şikayet ediyorlar bana. Aman ellerinde bir bilgisayar bir telefon falan diyerek şikayet ediyorlar. Bunlar beceriksiz diyorlar. Hayır, bence katiyen beceriksiz değiller. Öyle ürkek, kaçak falan olmadığını da geçmiş yıllarda gördük bu gençlerin. Ve hepsi de Doğru yönlendirilirlerse eğer çok güzel işler yapıyorlar ki benim böyle gençlerim var. Onlara çılaklarım diyorum. Yani Remzi hocalara ve Haluk hocalara ihtiyaç var. Vallahi efendim Haluk hocaya ihtiyaç var mı bilmiyorum ama var. Remzi hocalara çok ihtiyaç var. Haluk hocaya da var. E, çocuğa üretimi öğreten Remzi öğretmenlere ve sevdiren Remzi öğretmenlere çok ama çok ihtiyaç var. Şirketin adını o zaman ne koymuştunuz 15 yaşlarında? Şirketin adını tak tak koymuşum. <gülüyor> Güzelmiş. Var mıydı bir anlamı yoksa sadece Yok, ses o olarak yani mı? Oyuncakları yaparken tak tak ses çıkartıyorum ya. Güzel isim ama. <gülüyor> evet güzel isim. İnşallah onu da yapacağız. Peki şimdi gençlerle nasıl çalışıyorsunuz? Gençlerle şöyle çalışıyorum, benim çıraklarım dediğim, çıraklar daha küçük yaşlarda olur ama e, bunlar geç kalmış çocuklar diyeyim, gençlerimiz, üniversite öğrencileri. Ne güzel tarif ettiniz, genç, geç kalmış çıraklara. <gülüyor> evet, genç geç kalmış çocuklar bunlar, e, üniversite öğrencileri. Benim e, işte orada, o çarşının içerisinde, yani satışını yaptığım çarşının içerisinde, ahiler, ev sanatları ve antikacılar çarşısında, Topacın büyüsüne kapılıp gelen çocuklar. Yani topacın büyüsünü dinliyor, bir hafta sonra bir daha geliyor, bir hafta sonra bir daha geliyor derken e, giderek atölyeye doğru yaklaşmaya başlıyorlar. E, böyle gençlerim var. O gençlere e, zanaatı, sanatı sevdirmeye e, ve öğretmeye çalışıyorum. Bunu topacı benden sonra yapacak birilerinin olmasını istiyorum. Daha doğrusu Oyuncağı felsefesiyle yapacak olan insanların yetişmesini istiyorum. Her iş felsefesiyle yapılır çünkü. Her işin kendine ait bir felsefesi olmalıdır. Herkes kendi felsefesini oluşturmalıdır işiyle ilgili. Ben de o gençleri yetiştirmeye çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi endüstri mühendisi, bir tanesi makine mühendisi olacak, bir tanesi mimar olacak. Yani eğitimli çocuklar ve nasıl can hıraş şekilde çalışıyorlar nasıl candan çalışıyorlar görmenizi tanımanızı isterim peki onları oraya tekrar tekrar getiren nedir paylaşıyorlar mı veya tarif onları edebiliyorlar tekrar mı tekrar tekrar getiren şu sanıyorum hatta sordum bir gün dedim ki evlat buraya geliyorsun oturuyorsun ve aynı öyküyü günde 10 defa dinliyorsun 10 Bakmadın mı dedim. Bıkmıyor musun bunu dinlemekten? Dedi ki hocam her anlatışınızda başka bir şey öğreniyorum. Çünkü siz her gelene başka bir şekilde onun ihtiyacını hissedip ona göre anlatıyorsunuz. Ben de bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum diyor. Ee, şimdi bu tabii gelen ve dinleyen insanın ihtiyaçlarını da e, algılayıp da e, ya da gözlemleyip de anlatmak da tabii ayrı bir Beceri mi diyeyim artık ona. Onu da öğretmeye çalışıyoruz. Yani aslına bakarsanız insan ilişkisini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da bunu hmm. hissetmişler ki tekrar tekrar geliyorlar. Ne evet. kadar güzel. Tekra, hatta tekrar tekrar gelmenin hmm. dışında e, dediler ki hocam biz atölyeye gelelim. Hmm. İyi peki gelin. Atölyeye geldiler. Dediler ki hocam sizinle sohbet edeceğiz ama böyle olmuyor. Şöyle bir yerde toplansak da etsek. Şimdi hafta da bir gün onlarla toplanıyoruz. Sabahlara kadar sohbet ediyoruz. Ne kadar güzel aslında. E, hayata dair. Hayat. Şimdi çocukların hayatında bir e, dede bir nene eksildi ya veya bilgelik eksilmiş oldu. Siz onu tamamlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Gençsiniz ama bil bilgelik. Ama evet. Çocuklara duymadıkları şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Çocuklar hissederler biliyorsunuz ve onu sevmişler Tabii. bence. Orada bir bilgelik görmüşler hayata dair, üretime dair. Ee, çok hoş bir şey olmuş, çok hoş bir buluşma olmuş. Valla elinize sağlık, aklınıza sağlık, masallarınıza sağlık diyelim. Ee, İstanbul'a geldiğinizde de mutlaka bekleriz. Hatta görüntülü mutlaka. de bir program yaparız. Ee, biz de Ankara'ya geldiğimizde de mutlaka tanışmak isterim. Ee, çok evet, çok teşekkür ederim katıldığınız için, paylaştığınız için. Estağfurullah efendim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Kumandada da Barış'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiiler